Sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur efendim 1 Aralık 2023 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız ve önce sağlık programında yine bir konuğumuzla canlı yayında karşınızdayız. Diğer programcı arkadaşım sevgili Ayşegül Tözeren bir toplantıda biraz geç katılacak aramızda. E, o nedenle e, her zaman olduğu gibi e, bu kez Ayşegül'den rica ederdim e, konuğumuzu tanıtmayı ama e, bu işi de ben üstleniyorum. Bugün konuğumuz e, Sayın Arda Karapınar birçok kez e, 1 Aralık Dünya AIDS gününde e, Arda ile e, biz e, söyleşi yapmıştık, söyleşte bulunmuştuk. E, bugün de öyle yapıyoruz yine e, AIDS konusunda Türkiye'de en aktif olan e, sivil Toplum e, Örgütü'nün e, çalışanlarından, onun e, yöneticilerinden olan Arda ile konuşacağız Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Hocam merhabalar. E, Ömer Bey'i her zaman anmak istiyorum böyle proje. O merhaba kainat diyor ya, ben de merhaba kainat diye bir giriş yapmamıştım. Peki. <gülüyor> <olurdu gülüyor> Peki. Evet, e, e, yine AIDS'i konuşuyoruz. İlginçtir. Bu belki bizim de ayıbımız. E, AIDS'i sadece 1 Aralık... Dünya Eğit Günü'nde genellikle de seninle konuşuyoruz. Aslında böyle bir önemli pandemiyi, böyle bir sağlık sorunu daha sık konuşmamız, daha sık ele almamız gerekiyor. Şimdi 1 Aralık 2023 Dünya Eğit Günü Türkiye bildirisi var elimde. Kırmızı Kurdele ve Pozitif Yaşam Derneği'nin birlikte imzaladıkları bir bildiri, bir basın bülteni. Eğitsiz bir gelecek mümkün mü başlığını taşıyor. Buradan hareketle biraz e, neredeyiz biz 2023 yılının sonunda e, AIDS konusunda buna bakalım. E, bu Dünya AIDS gününe denilen UNAIDS'in e, Birleşmiş Milletler AIDS e, grubunun e, çeşitli işte bültenleri olur. Onlarda e, görüyoruz ki 2022 yılında bir yıl önceki sayısal değerleri toparlar bu bülten. 39 milyon kişi e, henüz e, hala HIV e, pozitif olarak yaşamını sürdürmekte. 2022 yılında listeye 1.3 milyon yeni olgu eklenmiş ee, ve yine aynı yıl içinde 2022'de 630 bin kişi kadar da e, yaşamını yitiren e, hasta olmuş. Evet e, biz istersen buradan hareketle bu, bir aralık Dünya Aids Günü'nde UNEDS'in raporuna e, bakalım. Her sene bir sloganla e, bu e, e, günü. E, isimlendirir e, UNAID. E, nedir bu seneki slogan ve e, bunun anlamı nedir? Buradan başlayalım istersen. Abi. Hocam teşekkür ederim. E, ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Siz böyle biraz açık radyo şey yaptınız gibi oldu. Aslında biz bu sene galiba yanıt Önce Sağlık içerisinde bile bu 3. konuştuğumuz program evet. oldu. Yani artık kendimi e, Önce Sağlık programının bir ekibinin parçası gibi düşünmeye başladım. Bir de Hı. birkaç bir de birkaç gün önce de e, Pozitif Yaşam Derneği'nden bir arkadaşımız yine açık radyo da yani Aslında açık radyonun farkındalığının oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Hakkını tes teslim edelim açık radyonun. Capora evet. e, gelince hocam şimdi bu sene UN AIDS... Let Communities Lead diye bir, bir slogan duyurdu. Yani aslında ıı, harekete özneler öncelik etsin, özneler öncelik etmeli diye bir şey söyledi. Ee, ona paralel olarak da Uluslararası AIDS Cemiyeti International Society put communities first dedi. Yine aslında temelde yine bir komünite ve özneler vurgusu var. Ee, orada da diyorlar ki e, özneleri ve komüniteyi önceliklendirelim. Bu zaten birkaç yıldır söylenen bir şeydi hocam. Ee, ve bunun etrafında şimdi yeni tartışmalar e, başladı aslında. Belki biraz bundan bahsedip ondan sonra bir. Birileri... Falan ben, gidip, tamam. Şimdi e, aslında hani toplulukları önceliklendirelim, toplulukları birinci sıraya koyalım dediğimizde bugüne kadar bunun yapılmadığının aslında defakta bir ilanı oluyor galiba. Çünkü evet. UNSK ve... Uluslararası Eğitim Cemiyeti gibi topluluklar tarafından biri ki bunlar aslında komüniteyle çok yakın çalışan aslında bizati kendileri komünite olmak durumunda olan fakat bir yandan da işte e, government body yani resmi kurum gibi de işleyen yapılar diyanıyla çok büyük bir alana e, etki ediyorlar ve ulaşımları var demek ki burada bir sorun varmış. Fakat bu şuradan çıkıyor hocam. Mesela e, program içinde belki detaylandırırız. E, Amsterdam gibi, Paris gibi, Londra gibi bazı şehirler yani gelişmiş olduğunu varsaydığımız ülkeler ekonomik parametrelere göre gelişmiş olduğunu varsaydığımız ülkeler e, özellikle komüniteyi yani özneleri e, işin içine dahil ettiklerinde ve bunlar resmi kurumlarla yakın çalıştıklarında e, AIDS meselesini, ev meselesini büyük oranda çözmüş gibi görünüyorlar. Mesela 2023 yılında Amsterdam'da sadece 9 yeni olgu tespit edilmiş. Yani zaten arzu edilen şey bu. Tamamen sıfırlamak neredeyse mümkün değil. Ama bu duyurulurken bile deniliyor ki ee, evet biz 9 kişiyi tespit ettik ama dışarıda hala durumunu bilmeyen insanlar olabilir. Onun için de işte komüniteyi önceliklendirme. Hakeza Paris öyle. Ve önümdeki şeyden ee, okuyacağım hocam. Yunus'un raporunda da vardı. Şimdi sadece gelişmiş ülkelerden bahsetmeyelim. Eee Mesela 4-5 ülkeden bahsediliyordu. Bunlar işte genellikle Afrika ülkeleri. Onlar da bu 95-95-95 hedeflerine ulaşmış görünüyorlar. Oralarda da işte PEPFAR gibi ya da Global Fon gibi merkezler var veya kaynaklar var. Bunlar o paraları kullanarak bu işleri başarılı biçimde halletler. Yani özetle hocam görüldü ki komünite olmadan, onlara söz hakkı vermeden, onlar üzerinden test dağıtmadan, onlar üzerinden ilaç dağıtmadan bu işi çözmek mümkün değil. Bu bir şey örnekte olabilir. Hemen bitirdim hocam. çok evet, uzun evet, evet. E <gülüyor> Mesela bu iklim krizi içinde aynı perspektifte konuşmak mümkün olabilir. Başka e medikal alanlar içinde konuşmak mümkün olabilir. Bu anlamda belki e Global AIDS Hareketi'nin, e Global AIDS Movement diye geçtiği için böyle kullanıyorum. E bir başarı hikayesi yazacaksa başka alanlara da örnek olması mümkün olabilir evet. belki. Özneleri işin içine katmak dedim ben buradan hani daha çok resmi yetkilileri değil de sivil toplum örgütlerine ve bu AIDS'de çalışan STK'ları devreye sokmak onu ön plana çıkartmak bu enfeksiyon ile mücadelede önem kazandı ya da önemi anlaşıldı diye düşünüyorum. Ama hmm. bu arada yine sözü sana bırakma önce Amsterdam için verdiğin bir yıl boyunca Amsterdam gibi bir e, şehirde e, hani dokuz yeni olgunun sadece 9 olgunun saplanmış olması çok önemli e, büyük bir gelişme. Bu da çok bir açıdan sevindirici bir haber herhalde gerçekten e, neredeyse kontrol altına alınmış o bölgede, o yörede diye düşünülebilir halde değil mi? Tabii hocam. Orada şöyle bir şey var. Bu e, Birkaç ay önce Amsterdam'da bir hızlı erişim şehirler konferansı vardı. Bu e, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma planlarının 3. Üç, maddesinin ikinci segmentinden çerçevesine alan bir hareket. E, özetle şunu söylüyor aslında. Yani şehirler bu... E, Protokolü imzalıyorlar ve diyorlar ki ben bu şehirde başta HIV olmak üzere tüberküloz ve hepatit gibi e, sorunların, e, sorun alanlarında... Bir takım şeyler yapacağım. İnsanlar tedaviye testi çok kolay erişecekler ve ben bunu çok hızlı bir şekilde yönetebilir bir hale getireceğim. Ee, şöyle bir avantajı var Amsterdam'ın. Işte o yüzden komünite noktasına tekrar dönmeyi gerektirecek bu. Şu andaki Amsterdam Belediye Başkanı oradaki AIDS Derneği'nin yönetim kurulu başkanıydı. Aynı şekilde Paris içinde, Paris Belediye Başkanı'nda böyle bir geçmişi var ya şimdi görülüyor ki hem sivil toplumla politikanın iyi bir ilişki içinde olması gerekiyor. Bir yandan da sivil toplumun kapasite gelişimini desteklediğimiz zaman aslında meseleyi son derece iyi anlamış durumda oldukları ve çözüm yollarını da ve para harcamayı da aslında bakarsa daha iyi bildikleri, daha efektif harcadıkları için para savurmadan doğru kaynakları doğru yerlere aktarıyorlar ki bu kaynak konusu çok önemli. Dünyada ve içte ayrılan kaynaklar giderek azalmakta. Pek çok alanda olduğu gibi burada da azalmakta. Zaten bir soru bu. Yaptığımız tartışmalardan birisi şimdi bu. Tamam komüniteli liderlik etsiniz diyorsunuz ama paralar azalmakta ve o paralara erişmek zorlaşmakta. Bunu biraz detaylandırırım ardı evet. edersiniz. Evet. Şimdi yine e, bu bağlamda aslında senin söylediklerini şimdi dek anlattıklarınla çok ilintili. Ben yine sizin bildirgenize dönüyorum 1 Aralık 2023 Dünya Eğitim Bildirisi. Neler var burada? Önerilerimiz şunlar diyorsun. Eğer e, AIDS ile mücadelede bir başarı sağlanacaksa birincisi anonim HIV testi imkanlarının ve kendin yap e, testlerinin e, önündeki yasal engelleri kaldırarak HIV testlerine erişimi kolaylaştırması. Biraz önce Amsterdam'ın başarısından bahsederken bu evet. test ve e, tedavi erişimde kolaylığın böyle bir e, olumlu sonuç doğurduğuna bahsettin. E, özellikle sivil toplum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin kamu bütçesine kaynak yaratılması. Buralara değinelim istersen. Gel biraz şu testlerdeki duruma bir bakalım. Nedir bu testlere erişimin kolaylaştırılması? Bu nasıl yapılır ve bunun yararı nedir? Biraz onları anlatır mısın? Teşekkür ederim hocam. Tabii ki öncelikle şunu hatırlatalım. Dinleyen herkese yılda en az bir kez ilk testi yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Tercihen ki ama bir yeterli. En azından durumumuzu biliyor oluruz ve durumumuzu bilmenin avantajı şu. Durumun bildiğimde e, negatifsem bunu korumak için eylemler almaya devam ediyor olurum. Pozitifsem çok etkin bir tedavi var virüs. Baskılayan ve bulaş engelleyen harika bir tedavi. Ve Türkiye'de çok yayınlarda söylemiştik ama genel bilgiler vermeyi seviyorum hocam bildiğiniz gibi. Türkiye'de bu ücretsiz yani eğer bir e, e, sigorta şemsiyesi altındaysanız hızlıca gelişebiliyor. Test meselesi de geliyor hocam. Türkiye'deki temel problem, problemlerden bir tanesi bu. Aslında biz e, tedavi altındaki kişilerin virüsünü baskılamakta ve insanları tedaviye eriştirmekte ve virüsü baskılamakta başarılı ülkelerden biriyiz. Zaten genel profil budur dünyada da. Fakat birinci adımda çoğallanıyor. Çünkü bizde hala ilk test yaptırmak, bazı ülkelerde de hala böyle, ilk test yaptırmak için hastaneye gitmeniz, kimlik vermeniz, barcode almanız falan filan gerekiyor. Şimdi bu zaten başlı başına bir ayrımcılık oluşturuyor. Çünkü insanların Üzerine çeşitli dedikodular yaptıkları bir meselede dedikoducu bir toplum olduğumuzu söylersek herkes herhalde iştirak eder buna aşağı yukarı. Hastaneye gidin şimdi siz mesela 30 yaşların ortasında bir genç bir erkeği genç bir kadını düşünün merhaba benim test yaptıracağım. Bakışlar şöyle bir hemen bir e, <gülüyor> dikkat kesilir. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki zaten başarılı ülkelerde böyle yaptılar Amsterdam örnek olarak alalım. Test merkezleri var, bizim gibi derneklerin, hatta bazı başka alanlarda çalışan derneklerin bile küçük bir odaları var ya da bir test bilgi merkezleri var. Merhaba, ben test yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Sizden ne adınızı soruyorlar, ne kimliğinizi soruyorlar, ne yaşınızı soruyorlar. Çünkü önemli olan sizin kim olduğunuz değil, pozitif olup olmadığınız. Pozitif çıkarsanız da diyor ki, bak bu bilgiler bunlar, bunları yapman gerekecek. Biz seni tedaviye bağlayalım. Bak şu hastaneye yönlendirelim. Ee, bir şeyde hocam e, kendin yap testler. Aynı şekilde mesela internete girip ya da beczenden bu testler almak mümkün. Türkiye'de mümkün değil. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Bakanlığa e, çeşitli biçimlerde sadece biz değil e, sizler gibi saygın hocalar aracılığıyla her fırsatta aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu testleri kendileri alıp yapabilsinler ki e, biz dışarıda durumunun farkında olmayan iyi pozitifleri tespit edip onları tedaviye buluşturalım ve sonra da uzun vadede artık bu vakalar oluşmasın. Özeti Peki bu. Arda burada bir sakınca yok mu? Elbette bunu başarıyla gerçekleştiren Amsterdam gibi bir takım kentlerde elde edilen sonucu ve büyük başarıyı, çok önemli bir başarıyı net olarak görmekteyiz. Bunun yatsınacak bir tarafı yok. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde biraz daha böyle toplum baskısının fazla olduğu ülkelerde Pozitif olduğunu kendi kendine yaptığı test saptayan bir kişinin bunu evet. gizlemesi, bunu e, kendinde tutması mümkün mü? Bu bir sakınca oluşturabilir e, diye düşünenler oldu. E, evet. Ama bir yandan da bu testi hiç yapmazsa zaten pozitif olduğu halde e, kendi bile farkında olmayacak. E, bu, bu böyle bir ikilem ya da böyle bir e, kaygı vardı. Bu konuda bir, bir şey diyecek misin ya da Türkiye'de bu tarz bir deneyimleriniz yaşadınız mı? Ya bugüne kadar hocam bu böyle çok tabii yani tıklıkta olmasa da dile getirilen bir endişe. Fakat öbür taraftan bakalım. Yani e, durumunu öğrenip bunu sağlıklı biçimde yönetme imkanlarına sahip ya da sivil toplum kuruluşlarına ya da hastaneye erişerek durumu çok iyi biçimde yönetebilecek binlerce insanı mı e, önceliklendirelim? Acaba 3-5 tane de böyle durum olur. Tabii ki bu kaybıyı göz ardı etmeyelim. Evet kesinlikle öyle ama mesela ben... E, bir, birkaç hafta önce Polonya'da Avrupa İş -Kon Konferansı'ndaydım. Oradan gelirken 2-4 tane o kendin yap testlerden getirdim. Promosyon olarak dağıtılıyordu. Açtım orada bir tanesini. Ee, kendimi test etmek için. Hem de işte içinden bir broşür çıktı. Diyor ki şu şu şu durumda şu numarayı arayıp ihtiyacınız olan bütün desteği alabilirsiniz. Ya da şu sivil toplum kuruluşuna ulaşabilirsiniz. Şimdi internet çağında olduğumuzu söylüyoruz. Artık sadece kırmızı kurduyu reklamı yapıyor olmuyor. Bütün sivil toplum kuruluşlarının işte WhatsApp var, telefonları var, e-mailleri var vesaire vesaire. Ya ben pozitif çıktım ne yapacağım dediğinizde siz de herkes gün cevap verirler, veriyoruz yani. Evet, evet. ama yine de bir e, toplumsal böyle bir davranış biçim var bizde. Bundan evet. bir hafta kadar önce ben İstanbul Fakültesine bir ders için e, bir e, servisteydim, bir bölümdeydim. <gülüyor> orada çalışan bir görevlinin e, HIV pozitif olduğu saptanmış, yeni saptanmış. Ve size yönlendirmek istedim e, bildiğim kadarıyla da e, böyle bir başvuruda bulunmadı. Yani yine de insanların çekindiği, insanların korktuğu, içine kapandıkları e, bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi bunlar herhalde e, ekstrem, e, ender ya da az sayıdaki e, olgunun davranışı yoksa genelde insanlar biraz daha sağ yani diğer enfeksiyon hastalıklarından nasıl bir bir pozitif söz konusu olduğunda hekime sağlık kurumuna başvurmak için koşturmakta insanlar Hı. ve pozitifliğini öğrendiklerinde de bunu yapmaları lazım bu korkuyu bu endişeyi ya ben de şifel olursam ya benim adım duyulursa endişesini duymamaları lazım bunun içinde de o gittikleri sağlık kurumuna güvenmeleri oradaki gizlilik kuralına riayet edildiğine inanmaları lazım herhalde değil evet. mi? Tabii hocam bir noktada da e, şunu da eklemek lazım. Tabii tekrar edeyim yanlış anlaşılmak istemem. Elbette bu kaygıyı yönetmek aynı zamanda hem kamunun hem sivil toplumun işidir. Fakat kendi deneyimim ve alandaki diğer arkadaşlarımdan da e, dinlediğim ölçüde şunu aktarabilirim. Bu e, tedavi bağlantısı yani durumunu, paylaş, durumunu öğrendikten sonra kendini tedavi altına sokmakta herkes can hıraş hızlı olmayabilir ama aradan bir zaman geçince sağlık kaygısı o diğer bütün kaygıları yenecektir. Yani evet başka problemler olabilir. Zaten UNAS'ın raporu da aynı şeyi söylüyor. Buradaki mesele temelde ayrımcılık ve damgalamanın yönetilememesi. E, maalesef biz e, mahir toplumlar olamadığımız müddetçe bu ayrımcılık ve damgalama sadece HIV AIDS değil. Başka alanlarda da olmaya devam edecek. E, bunu azaltmak için elimizden geleni yapabiliriz ama kişi bir noktada kuşkusuz sağlığını önceliklendirecek ve tedaviye erişmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Peki e, sevgili Ayşegül de geldi yetişti. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ana hoş, hoş geldin dedik. Ee, evet Arda ile konuşmamıza başladık. Bu 1 Aralık 2023 Dünya Eğitim Günü için e, Pozitif Yaşam Derneği ve e, Kırmızı Kurdele'nin birlikte yayınladıkları basın bülteni üzerinde konuşuyoruz. Özellikle bu senenin sloganının e, hani, e, çeşitli komünoteleri, sivil toplumları, özneleri e, Arda'nın deyimiyle bunları işin içine katmak ve onun liderliğine Bırakmak bütün bu e, AIDS'le mücadele e, sloganı böyle bir yaklaşım var. Ve bu arada konuşurken e, Arda'nın ilginç ve benim için çok şaşırtıcı, çok da önemsediğim bir sayısal değeri oldu. Amsterdam'da, Amsterdam gibi hani özgürlüklerin e, yaşandığı bir kent diye değerlendirilir. E, Amsterdam'da 2022 yılında saptanan Hivez olgu sayısı sadece 9 imiş. Çok, çok muazzam bir şey. Bu büyük bir başarı insanların korkusuz bir şekilde hem test yaptırmaya hem de daha sonra tedaviye gitmelerinin sağlandığı yerlerde böyle bir önemli gelişme oluyor. İsterseniz bir müzik arası verelim o sırada Ayşegül de devreye sokmuş olalım. İlk parçaya Meryem Fethful'dan geliyor. Why do you do it? 1 Aralık 2023 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda konuğumuz Arda Karapınar ve kendisiyle 1 Aralık Dünya Eğit Günü bağlamında bu konuyla ilgili gelişmeleri konuşuyoruz. Sevgili program yapımcılarından Dr. Ayşegül Tozeran da aramızda. Katıldı. Ben sözü Ayşegül'e bırakayan hemen müzik arasında Miriam Fethful'u dinledik. O sevenleri kusura bakmasın parça uzun olduğu için biraz erken kesmek zorunda kaldık. Why did you do it isimli parçayı seslendirdi. Ayşegül sözlendi. Sorun varsa. Buyur. Arada konuştuğumuzdan biraz Lütfen. hareketle bir soru sormak istiyorum. Son dönemde HIV konusunu biz daha çok STK'lardan duyuyoruz. Özellikle 1 Aralık'ta bugün. E, Dünya AIDS Farkındalık gününde duyuyoruz. Çok kamu bu konuyu konuşmuyor. E, konuşmaya gereksinim de duymayabilir. E, buna da hani çok e, karışamam. Ama <gülüyor> STK'lar bu görevi üstlenmişken onlara kamu bütçesinden bir pay ayrılıyor mu diye sormak istiyorum. Ee, çok kısa bir cevap var bunun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, Şimdi aslında şöyle, çok güzel bir soru Çok teşekkür ediyorum. E, çünkü üzerine biraz daha konuşma imkanı tanıyor bana. E, şuradan bir paragraf okuyabilirim. Mesela Türkiye'yi Wait programı var. 2019-2024 -20 yıllarını kapsayan, zaten 2024 şurada aslında e, gelmiş durumda. Bu çeşitli programlardan alıntılar, çeviriler yaparak, biraz da kendi lokal, e, yerel düzenimize uydurularak e, aslında güzel bir rapor. Fakat... E, Raporda da şimdi şöyle söylüyor. 3 temel amaç doğrultusunda şekillendirilmiş bu, bu program. Yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, öyle olup olmadığını verilere bakarız. HIV yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesini genişletmek ve HİL değişen bireylere yönelik ayrımcılığı ve malime ilerlerini önlemek. Şimdi kamu biz de sizin de söylediğiniz gibi başlageliyorum meselenin yani 1985'ten beri bir tarihsel baktığımızda hatırlayacaksınız konferansta da siz de katılmıştınız Esin Hoca da bundan bahsetmişti. Biraz da konferanstan da bahsederiz belki. Hı -hı. Aslında ilk andan itibaren e, meseleyle çok ilgilenmemek, ilgilendiği zaman da bu e, amene tabirle bu, bu eyyamcı dili, bu felaket tellalı dilini kullanmayı teğer kamu da bunu tercih etmiş ya da desteklemiş ya da bunun ortadan bunun sürdürülmesini bir şekilde kullanmış. E, sağlamış aslında karşı çıkmayarak yani dolayısıyla kamunun aslında bu noktada hiçbir e, gerçek anlamda bir politik tutumu olmadığını bu anlamda çok ciddi bir politik ilgisizlik olduğunu zaten buna ayrılan bir kaynak olmadığını da görebiliyoruz. Yani kaynak dolaylı yollardan kaynaklar var. Nedir mesela? Ha. Hastanelerde yapılan ilk testlerini buna ayrılan bir kaynak olarak değerlendireceksek böyle bir kaynak var ya da HIV'le yaşayanların tedavileri için harcanan paraları bir kaynak olarak değerlendirecek tek böyle bir kaynak var ama mesela Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığının ya da ilgili diğer departmanların bir kondom dağıtım programı yok ya da e, temas öncesi profilaksinin yani kullanıldığında HIV ile karşılaşılsa bile HIV'in vücutta yerleşmesini bir enfeksiyona dönüşmesini engelleyen etkin önleyici profilaktik tedavinin Türkiye'de uygulanması için bir girişim yok. Yıllardır bu talepler yapılıyor. Bizim bildirde de var yine okuduğunuz gibi. E, çok yani en... bu, bu tarz evet. bir korumacı yaklaşım e, önün HPV silah ilgili de söz konusu. Evet. Hani e, bu virüs cinsel temasla bulaşır o nedenle bizim ülkemizde bu konu daha tabudur filan. E, ama bakıyorsunuz örneğin Suudi Arabistan gibi e, çok daha e, dini kurallarla yönetilen ve dini kuralların ön planda olduğu bir ülkede bile 2 e, yıldır neredeyse 2-3 yıldır HPV'si sistematik olarak uygulanmak. Yani devlet alıyor bütün kız çocuklarına, erkek çocuklarına bilmiyorum erkekleri yapıyorlar ama kız çocuklarına uyguluyor. Yani biz belki de coğrafyamızda bir takım eskiden pek örnek almadığımız ülkelerin bile gerisine düşmüş oluyoruz böylece. Bu tarz tabularla <gülüyor> Türkiye de e, Hewates konusunda nerede olduğumuzu bir takım sayısal değerlerle de konuşmak istiyoruz ama hemen baştan sorayım e, siz de bunları böyle açıklayıp e, merkezi otoritenin e, çalışmalarının istediğiniz gibi olmadığını vurguladığında kayyum atanma durumu olabilir mi kırmızı e, kurdeleye öyle bir risk var mı? Hocam e, ağzınızı hayır açın diyerek... Ama ama bak kayyum eve gittiği zaman ya da arkadaşlarıyla konuşurken nereye kayyum atandın? Kırmızı kurdeleye. Adam evet. bunu kabul eder mi? Çok siyasetli bir durum, <gülüyor> zaten, Evet evet yani buna tenezzül edip e, kayyum atacaklarını da düşünmüyorum ama tabii e, Allah'ın aslında... Teşekkürler hocam yani AIDS konuşuyor gibiyiz ama etraflıca başka şeyleri konuşuyoruz ki buradan müsaadeniz olursa... Bu şeye de bağlayayım hocam. Hani yayından önce konuştuk ya. Hani komüniteler öncelik öncülük etsin. Evet. Onları, şey yap, e, onları liderliğe koy, konumlandıralım ve yönetsinler falan. Çok güzel ama aslında size söylediğim gibi ben burada bir, bir tatlı bir enayilik sezinliyorum. Yani aslında sorunu üreten şey e, komünitenin yönetememesi falan değil. Sistemsel sorunlar var. Yani bu adaletsizliği, bu eşitsizliği üreten bir sistemin içerisinde. Sisteme çeşitli dokunuşlar yapmadığınızda, sivil toplumun o potansiyeli gerçekleştirebileceği alanı hazırlamadığınızda, onları finansal olarak desteklemediğinizde, dahası onların paraya erişimlerini kolaylaştırmadığınızda sivil toplumun öncülük etmesinin hiçbir anlamı yok. Bu söylediğiniz şey de aynı şekilde sistemsel bir sorun. Yani Türkiye'de özgürlük alanlarının daralıyor olması kuşkusuz sivil toplumun pek çok alanını da etkiliyor mesela benzetmek gibi olmaz inşallah. Daha dün Rusya'da bir şey oldu. bütün LGBT'yi bütün LGBT hareketini yani komple o şemayı bir terör örgütü ya da buna benzer bir şey olarak tanımladılar. Yani LGBT'lerin, LGBT, LGBT derneklerinin üzüldülerim. E, LGBT artıların tüm sivil, sivil faaliyetlerinin terör kapsamında değerlendirebilecek bir çağa giriyoruz hemen yanı başımızda şimdi bunu Türkiye'de olmayacağının bir garantisi olmadığı için belki iki hakikaten yarın bir gün bize de kaygım atarlar ben de e, şey yaparım e, Arda yalnız değildir diye hashtagler duyarsınız belki benim hakkında Belki e, ne diyor Türkiye'deki son durum benim elimdeki senin gönderdiğin istatistiklere baktığım zaman 2019 yılında işte 4 bin küsur 2020'de 3 bin küs küsur 2021'de 4200 2022'de 5700 sonra birdenbire yılında <gülüyor> 1728'e düşüyor. Bu dörtte <gülüyor> e, bir oranında hives e, olgularının e, düşüş göstermesinin nedenini nasıl izah ediyorsun? Pandemiyle mi ilgileniyor? Ya hocam e, şimdi ge geçmiş yayınlarda beni dinleyenler böyle genelden çok yapıcı, çok olumlu, çok eleştirel konuşmayan biri olduğunu gözlemlemiş ama artık yani Mızırahan Çoğul'a sığmadığı durumlar yaşıyoruz. Özellikle işte dün olanlardan da sonra. Şimdi bu e, bu istatistiklerle ilgili şunu söylemek lazım. Bir kere e, bu bir soru. Tabii Açık Radyo'yu o departmanlardan dinleyen birileri var mıdır? Emin değilim ama e, bu veriler web sitesinde kolayca erişilebilir durumdaydı. Yani bir Google ya da arama motoru araması yaptığınızda hızlıca erişebiliyorsunuz. Şimdi bu sayının verilerini oldukça... E, yani sismik bir çalışma, arkeolojik bir çalışma yaparak bulabilir durumdasını. Bir kere bu bize bir şey söylüyor. Bu veri paylaşılmak istenmiyor. Geriye dönük baktığımızda da şunu görüyorum hocam birkaç senedir. Her senenin verilerini geriye dönük olarak güncelliyorlar. Yani bunu şöyle <gülüyor> örneklendirebilirim. Ee, önümde bir grafik vardı mesela yayın için hazırlandım. Şimdi geçen senenin sonunda, geçen senenin Kasım ayında Toplam 36.630 vaka bahsetmiş. Yani 34.000 e HIV vakası 2.177 AIDS olgusu. Bu sene 41.732 çıkmış. Şimdi geçen seneki şeye bakıyorum hocam. Mesela 2.019 sayısı 3.944miş. bu seneki 2.019 sayısına bakıyorum 4.298. Yani zaman içinde geçmiş yılların olgu sayısına da bir artış mı oluyor? Evet. evet. Nasıl oluyor bilmiyorum bu. Yani Hı -hı. Muhtemelen e, mevcut mevcut verileri e, geriye doğru biraz hani böyle yedirerek uyguluyorlar. Muhtemelen şöyle olacak. Şimdi e, bu Ben sene... buna bir model ismi koydum. Ertelenmiş Vaka modeli. Aa, çok güzel. Çok <gülüyor> Harika, isim. Harika isim. Kullanırım müsaadenizle. E, çünkü mesela bu sene demiş ya 8 Kasım'a kadar, Ocak'tan 8 Kasım'a kadar tespit edilmişi weight olgularının sayısı 2728'miş. Muhtemelen buna önümüzdeki sene ölmez sark alırsak baktığımızda 4000 küsür falan göreceğiz. Evet. Onda da ki geriye dönük tarama yaptım. Geri... Ama yani nasıl yapıyor bunu tam olarak bilmiyorum. Eğer bu, yani Ayş, Ayşegül Hanım'ın önerdiği isim çok iyi ama bu, bu ithal edilebilir bir model. Yani eğer biz bu matematik modeli anlatabilirsek dünyaya herkes uygular bunu. Evet. Evet. Şey, ne, ben de isim alıyorum. Yani geriye dönük <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toplam kaç olgu dedin şimdi yedek bildirim? Hemen, hemen söylüyorum hocam. E, 41.732. 39.437 HİB olgusu 1985'ten Hı. bu yana 2.295'te AIDS olgusu 41.732 fakat şunu söyleyeyim. Ee, enteresan bir veri olarak işimize yarayabilir. Birkaç gündür böyle medyada bir Ekim bir, bir, dostumuzun yaptığı bir konuşma dolayı işte 4 yılda şu kadar arttığımız, 10, 10 yılda 640 binden falan gibi şeyler var. Az önce paylaştığım verilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2022 sonunda 36-630 iken 2023 sonunda 41.732 ise sadece bir yılda %13.93 %13 artmış oluyor. Evet. Yani geriye dönükleri bir kenara bırakalım Resmi sayıya göre %14 insidansın %14 arttığı bir yerde kriz çağrısı yapılması lazım. Evet. Değil mi? Yani siz daha iyi biliyorsunuz bu üçlerce. Evet. Estağfurullah. Peki Arda biraz önce hani anonim HIV testlerinin öneminden bahsettik. Bir de sizin yine basın bülteninizde etkili bir bulaş önleme yöntemi olan PREP'in herkes için kolay erişilebilir hale getirmesi. Bunun ne olduğunu ve Türkiye'de uygulanıp uygulanmadığını, Türkiye'de buna erişmenin mümkün olup olmadığını söyler misin birazcık? Tabii ki hocam. Burada yine sizin eklemek bilginize başvuracağım noktaları olacak. Özetle şu hocam. Bu aslında e, HIV yaşayanların kullandıkları bir ilacın yani bir, bir komponent, temel bir ilacın bad deniliyor, ö, ö, omurga tedavisinin hı hı. E, HIV pozitif olmayanlar tarafından düzenli olarak kullanıldığında yani günde bir ilaç aldığınızda eğer cinsel haklı sıksa ya da kendinizi bir şekilde daha yoğun risk altında hissediyorsanız tekstikçisi olabilirsiniz ya da içinde bulunur bu duruma göre her neyse e, bunu düzenli olarak kullandığınızda bu HIV Temas, temas HIV kapsıyor olsa bile HIV'in vücudunuzda yerleşmesini ve bir enfeksiyon dönüşmesini %99 oranında engelleyen günlük bir hak. Hatta bunun şu anda şey versiyonları çıktı. Ee, Kanada, Amerika ve Avustru Avustru Avustralya'da, Avustralya'da kullanılıyor. Ee, enjeksiyon formları çıktı bunun. Uzun salınımlı. Ee, yani bugün alıyorsunuz ve 2 ay boyunca geçerli hale geliyor. Ee, bu aslında çok efektif bir önleme yolu. Amsterdam'da kullanıyor nitekim. Ücretsiz olarak kullanılıyor. E, Paris'te, Fransa'da kullanılabiliyor. Hatta öyle ki e, işte demin tamamını sayamadığım Afrika ülkeleri, mesela Zimbabwe gibi ülkelerde bile oralarda işte global e, fon olduğu için ya da PEPFAR gibi Amerikan hükümetinin başkanlık e, AIDS programı gibi programlar olduğu için oralarda kullanılıyor. Ve çok efektif. Türkiye'de yok. Halbuki şöyle de bir durum var hocam. E, o o ilacın jeneri Türkiye'de üretiliyor. Yani Türkiye'de üretilen bir ilacı aslında sisteme kazandırmak mümkün ve talep de var aslında. İlginç bir şey. Türkiye'de üretilen jeneri üretilen bir ilacın devreye sokulmaması. Ee, bu da ilginç. Bir de belirlenemeyen eşittir, bulaştıramayan gibi geniş kabul görmüş net mesajlar. Ee, tabii bu da aslında riskli bir şey. Türkiye'de bir belirli evet. çıkverileri bunu riskli <gülüyor> bulurlar. Yani Belirlene, belirle, ...belirlenemediği zaman o zaman daha özgür davranabilirsin. ama Bunu sen bilme falan. Evet, evet. <gülüyor> bu, zaten, bu zaten aslında böyle çıkmış bir kampanya hocam. Türkiye'de bu, Türkiye'de kampanyanın başlangıcı da böyle. Yani iki, bu 2016'da başlamış bir... New York'ta başladı bu kampanya. Arkasında bilimsel gerçekler var tabii. Yani yüz binlerce temas ve sıfır bulaş. Yani kişi bir pozitif ilaç kullanmakta. birisi baskılanmış ve virüs baskılanmışsa kondomsuz bir ilişkide bile partneri aktarılmadığının bulaştırılmadığının çok net bir kanıtı var orada. Ben bunu Türkiye'ye çevirip yaygınlaştırdığımda ne yani şimdi siz insanlara kondomsuz bir ilişkiyi mi teşvik ediyorsunuz? diyenler olmuştu. Yani evet fakat e, böyle bir şey söylenebilir ama insanları yani bu özgürlükten kullanmasını ya da kullanmaması için bir tasarrufumuz da olamaz. Biz bilimi konuşacağız. İnsanlar ne yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Peki son bir müzik arasına daha doğrusu ikinci müzik arasına gitmeden önce bir de şu fast track cities, hızlı erişim şehirleri. Ne olduğunu ben anlamadım. Biraz anlatsana. Şuna. Tabii hocam. Az önce bahsetmeye çalıştım. Biraz daha geniş bir bilgi vereyim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var ya hocam. Evet. Onun, onun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrasında işte o, bu küresel e yes ile ilgili bir madde. Ve Amerika'da uluslararası yes bakım Hizmetin sunanları Derneği diye bir dernek böyle bir hareket başlattı ve bazı kriterler oluşturdu. Şehir yönetimleri diyor ki bu protokolü imzala, senle beraber çalışalım ve kamu yönetim, kamu, kamu da buna dahil olsun sivil yani toplum kuruluşları da dahil olsun. Sen bu sen bu protokolde bize insanların senin şehrinde hiv testlerine kolayca erişebilecekleri, HIV tedavisine kolayca erişebilecekleri yani hiv, e, tüberküloz ve hepatitte ilişkin e, birinci basamaktaki hizmetleri kolayca sunabileceğini e, taahhüt et ve bunların gerçekleşmesi için sivil toplum, kamuoyu beraber e, bir çalışma içine girsinler. Nitekim Amsterdam'ın dokuz yeni olguyla yılı kapatmasının arkasında yatan şey bu. Peki bir müzik arası sonra son bölümüne gireceğiz ve o zaman da sözü tamamen Ayşegül'e bırakacağım çünkü ben çok konuştum. Bu evet. kez müzik arasında Zufris Maracas bir Fransız müziğini dinliyoruz. Parçanın adı Mazunte. 1 Aralık 2023 95.0 açık radyo'dayız. Her cuma olduğu gibi saat 13.00'te başlayan önce sağlık programında canlı yayında 1 Aralık Dünya Etik günü bağlamında eee kırmızı e, şemsi, Ne kurdele? Evet. Ne nereden <gülüyor> şemsiye diyorum harekettik. Kırmızı kurdele etkilerinden Arda Karapınar ile söyleşimizi sürdürüyoruz ve son bölümde dediğim gibi açığa sözü bırakacağım. Evet Ayşegül. Çok keyifli sohbet. Ben e, birkaç ay öncesine dönmek istiyorum e, ve e, bir e, sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin e, ön planda olduğu bir kongre yapıldı. O kongreye geri dönersek neler konuşuldu, nasıl çıktılar oldu? Biraz bundan bahsedelim mi? Çok teşekkür ederim. E, ayrıca Ayşegül Hanım'a bir kere daha teşekkür ederim. Hem yani benim katıldığım programlarda da, benim katıldığım programlarda da böyle genellikle çok az konuşup ama çok... E, Yerinde sorular sorup konuşmamız olmak sağlıyor. Onun da ötesinde Sivil Toplum konferansta katıldı. E, o hikaye şöyle, e, biraz onun background'unu anlatayım. Aslında tam da böyle komüniteler öncülük etsin, özneler öncülük etsin falan derken Hocam biraz böyle alan konusu gibi yapalım şey olsun. 2020 yılında işte pandemi vesilesiyle Ulusal Bilirik Kongresi dijital olarak yapılıyordu. Bize de orada Sivil Toplum Kuruluşları ve aktivistlere bir oturum vermişlerdi. E, fakat e, o zaman o günkü işte bilim kurulu diyelim kongrenin bilimsel komitesi işte son gece böyle ya, böyle oturum olur bu aktivistlerin falan gibi şeyler döndü hocam yani. Biz Artes'i gündeyizse o şeyi yaptık ama sizin çok iyi bildiğiniz konular bunlar yani çok benzerlerimizsiniz. Biz de o zaman Artes'inde ki tam vakti geldi artık bir sivil toplum konferansı yapmak gerekir. Çünkü yani bize verilen verili bir alanda konuşacaklarımız çok sınırlı oluyor. Kendi meselelerimizi, kendi dertlerimizi konuşmalıyız. Ee, özetle 2021 yılında böyle bir harekete başladık Türkiye'de sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin etkileştiği MENA yani Orta Doğu, Kuzey Afrika ve e, Doğu Avrupa, Merkez Asya bölgelerindeki ilk temalı tek sivil toplum bu şu anda. Ve üçüncü senesinde e, ki geçen sene çok önemli bilim insanlarını konuk ettik yani Elisabraja gibi Pietro Bernazza gibi birincisinde siz de vardınız hocam açılış konuşmasını siz de yapmıştık. E, bu senede e, bölgeyi biraz daha kapsayan bir hale getirdik ve şöyle bir şey yapmak istedik. E, aslında ben diyorum bu da Türkiye'de ilk defa olan bir şey oldu. E, biz orada bir oturumu Açık Radyo ve e, Önce Sağlık Programı ile birlikte yaptık. Ve Ayşegül Hanım moder sağ olsun ve Esin Hocam, Esin Şenol Hocamız ki Açık Radyo'nun yakından tanıdığı bilsin. E, orada harika bir sunum yaptı. E, o hem... Bu ay içinde bizim YouTube kanalımıza da yüklenecek Açık Radyo'da da program olarak yayınlandı sonrasında. E, bu vesileyle Esin Hoca'yı da bir anmış olalım. Geçtiğimiz birkaç birkaç gün önce yine bir günde çok güzel bir yazı yazdık. Ve oradaki konuşmasında da aslında yani AIDS'in hala bir mevhum olarak bir evet. öcü olarak aramızda olmasının sebebinin genellikle biz toplumu olarak AIDS meselesini ötekileştirmek istediğimiz ve bir şekilde suçlamak istediğimiz insanlara yapıştırmak yapıştırarak yapıştırmamıza elverişli bir konu olduğu için ve hala bir öcü olarak aramızda olduğunu söylemişti. E, konferansın hikayesi özleti de böyle. Onu yapmaya devam ediyoruz. Çünkü ulusal kongrelere genellikle aktivistler Türkiye'deki yasal mevzuat gereği katılamıyorlar. Ya da işte böyle çok kenardan, kıyiden katılıyorlar. E, ama dünyada bu hareket e, giderek Komünitenin liderliğini e, ne ihtiyaç duymakta, komüniter liderlik hakkında şekillenmekte. Hatta şunu da söyleyebilirim yine be kendimizde görü diyebileceğimiz bir şey. E, konferansın bu seneki başarısından sonra yani komünite, bir komünite hareketinin dikkat çekmiş olmasından sonra e, Amsterdam merkezli bir e, ulusal yürüyüş yaşayanlar ağı diyebilirsiniz toplum kuruluş var. Onlar da kendi ve hareketi toparlayıcı bir komünite konferans yapmaya karar verdiler. Peki Arda, ee, iki küçük sorun var. Ondan sonra sözü yine aşağıya bir bırakacağım. Birincisi, sizin bültenizde yer alan bir e, bilgi var. ECDC, Avrupa'nın hastalık kontrol merkezi evet. değil. Evet. Burada 54 ülkede 3272 HIV pozitifle yaptığı ankete göre HIV ile ilişkili damgalanma ve ayrımcılık hala büyük problem Avrupa ülkelerinde. Buna ait evet. bir iki şey söyle sonra da son sorum soracağım. Tamam hocam. E, merak edenler onu kırmızı kurdelenin.org adresinde de bululabilir ve isteyeşkili damgalama ve ayrımcılık hala büyük problem diyor. E, oradan bir iki veriyi okuyayım hocam benim de e, siteye aldığım yazıdan. Aslında özetle belki önce Teymur'dan bir alıntı yapayım. ECDC'deki program koordinatörü arkadaşım biri şöyle söylemiş. EİS'i işte nasıl sonlandırabileceğimizi biliyoruz ancak konu damgalama ve ayrımcılık olduğunda aynı şeyi söyleyemiyoruz bir sebeple damgalama ve ayrımcılığın mekanizmasına ilişkin anlayışımızda bile büyük boşluklar var. Bu çok önemli bir cümle hocam. Damgalama ve ayrımcılığın mekanizmasına ilişkin anlayışımızda bile büyük boşluklar var. Ne kadar yaygın oldukları ve nasıl işledikleri hakkında daha iyi bir fikir edene kadar damgalama ve ayrımcılıkla tam anlamıyla mücadele edemeyiz. Yani şunu söylüyor aslında ECDC bile 40 yıldır Eğitim işte yaşıyoruz 40 yıldır aşkın süredir ve bu, buna ilişkin ayrıcılık sürekli konuşulmakta fakat biz hala bu mekanizmaların nasıl işlediğine dair anlamlı veri bile üretebilmiş durumda değiliz. Aslında şunu, şunu söyleniyor yani tam olarak ilgilenmemişiz konuyla. Varlığını biliyoruz ama gerçek anlamda ölçmemişiz. Nitekim çok hızlı mesela şurada söyleyeyim e, fikir vermesi açısından her bir politikten sadece biri hayatından gerçek anlamda memnunmuş. E, hayatınızdan ne kadar memnun sorusuna %17'si 3 puan veya daha az vermiş. %31'i 4 ile 6 puan vermiş. Evet, ee, sorun. Evet. Peki, son sorum, Sonra evet, aşırı bırakacağım evet, söz. yine. Evet, evet. E, Dünya Eğitim 2023 ortak bildirisinde şöyle bir başlık var. Eğitsiz bir gelecek mümkün mü? Ne diyorsun bu konuda? E, hocam, bildiriyi, <gülüyor> başlığı ben seçtim. Bence mümkün değil. Yani gerçekçi olalım. Ama tabii ki e, bu soruyu sorarak zihinlerde bir tartışma yaratmak istiyorum. İlgilenenler... E, zihinlerinde. E, tabii ki hedefimiz bu olmalı. Yani Amsterdam gibi 9 vakanın hadi diyelim ki 90, hadi diyelim ki 900 olgunun olduğu o şartlara erişebiliriz ama e, biz de hocam yine sizlerin çok daha iyi bildiği gibi e, kamu otoritesinin sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak falan filan gibi bir yani bu, bir iradesi yok. Bu sadece mevcut hükümetle alakalı bir şey Geçmişte de böyle değildi. Evet, yani. evet, tabi, tabi, bu, bir, bu bir kültür meselesi. Bir kültür meselesi. Evet, böyle bir alışkanlığı yok. Peki Ayşegül çok senden. Evet. Aslında siz her şeyi konuştuğunuz gibi ama EZ'le ilgili de konuşulacak çok çok şey var. Ee, önümüzdeki e, dönemde hangi çalışmaları kırmızı Kurdele planlıyor Ben de onu sorayım Tamam çok teşekkürler Bunu ben yine bir çelebilik yaparak bütün komünite adına cevaplandırabilirim arkadaşlarım da müsaade ederlerse ee, yani kır, bizim kırmızı Aslında şu, alanda şöyle bir tablo var hocam ee, üç tane e, majör bu konuyu önceliklendirmiş dernekler olmakla ve pozitif yaşam Derneği pozitif Derneği bazı yan Neyse. çalışmalar olarak şu tamam. şimdi geldi tamam tamam ve Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı gibi bazı vakıfların da projeleri var yani side proje olarak yan projeler olarak çalışıyorlar şimdi bizim önceliklendirdiğimiz iki tane konu var bir tanesi az önce bahsettiğim bu hızlı erişim şeyler fast Track Cities girişimi ee, bunu Türkiye'de yakından takip eden şu anda yani hareket öncülük eden TÜBİTAK Uluslararası Kırmızı Kudel İstanbul gibi böyle oluyor genelde bir e, bir STK önce süreci üstleniyor. Öncülük evet, yapıyor. Hı -hı. Belli bir olgunluğa getiriyor ve sonra sürü kuruluşlarıyla paylaşarak bunu. Nitekim biz de toplantılar yaptık, yapıyoruz bununla ilgili ve ...aralık ayındaki e, Antalya'da gerçekleşecek ulusal yani hekimlerin düzenlediği diyelim Kongresinde, e Kongresi'nde... ...bu first Track Cities, e, Hızlı Erişim Şehirler gelişiminden başkan yardımcısı arkadaşım... ...gelip bir sunum yapacak projeyi şehirde tanıtmak için, hekim e, toplumuna da e, yaygınlaştırmak için. Onun dışında tabii e, kaynaklar kısıtlı olduğu için hem Kırmızı Kudel İstanbul hem diğer STK'lar için... E, Önlemeye dönük ya da farkındalığı arttırmaya dönük çalışmalar yapıyoruz. Yani bunlardan başımızı kaldırıp çok daha vizyoner projeler maalesef yapamıyoruz. Ee, i̇şte insanları daha fazla teste eriştirmek, insanların e, pozitif çıktıklarında süreci nasıl yönetebileceklerine ilişkin aslında meseleyi çözmeye dönük değil de krizi yönetmeye yönelik biraz pansuman çalışmalar olduğunu söylemek mümkün. Biz de biraz bilgi sağlayıcılığı yaparak toplum bilgilendirmeye çalışıyoruz hocam. Peki bu damgalama e, kavramıyla, bu yaşanan olumsuzluklarla ilgili mesela e, hipozitif olduğu saptandığı zaman işinden atılma, işini kaybetme, e, işinden yoksun kalma sorunları hala devam ediyor mu vardı? Ediyor hocam, ediyor ama yani şimdi böyle şey yani kötüyü gösterip bizim başarısızlığımızı meşrulaştırıyor gibi olmayayım. Ee, mesela Almanya'da da devam ediyor. Ama Almanya'da işte dört baka duyuyoruz. Yani New York'ta da oluyor mesela. Ama orada mekanizmalar insanları kordukları için mesela bir bir olgu biliyorum ben. Ee, geçtiğimiz yıl iki sene önce oldu galiba. Hakikaten bir iş veren kişi pozitif olduğunu öğrenen öğrenenince işte. Bir cesaret işten kovmuş, burundan getirdi sistem o insanı yani. Yani tazminatını da aldı o kişi, sonra işte de geri döndü, reputasyon kaybetti falan. Şimdi bizde tabii hala oluyor. Fakat hocam burada bir ne diyelim, bir dezavantajımız var. Yani gerçek anlamda bir hukuk bilgisi olan bir toplum olmadığımız, hukuk, hukuk yazarlığı ya da işte mekanizmaları kullanma bilgisi olan bir toplum olmadığımız için o toplumların buraya gelmesi şöyle oldu: Bu mağduriyetleri yaşadıkları ee, insanlar hukuki yollara başvurdular ee, kazanımlar elde ettiler bunlar iştahat oluşturdu Türkiye'de böyle vaka çok az çünkü az önce konuştuğumuz gibi eğer siz bir mağduriyet geçerseniz bununla ilgili hukuki yola başvurmak ifşa olmak demek yani ne bileyim şimdi siz Tunceli'de olduğunuzu düşünün bir pozitif olduğunuz için işten kovulmuşsunuz gider misiniz mahkemeye yani peki Ayşegül var mı başka sorun <gülüyor> Arda'ya artık yok çok teşekkür ederim Peki Arda, çok teşekkürler verdiğin tüm bilgi için. Senin söyleyeceklerim ekleyeceklerin yok ise yavaş yavaş programdan son bir parça çalarak ayrılalım. Yok, çok Vallahi, teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ederiz. Çalışmalarınız önemli. Umarım bir kayyum sorunu yaşamazsınız deyip... <gülüyor> <gülüyor> Bak çok söyledim hocam <gülüyor> bunu benden bileceksin <gülüyor> hocam yok estağfurullah. ya yani belki bir yandan şey de olabilir ya yet bu bunun öyle bir şey olursa ol, olacağını zannetmiyorum ama. Tamam ya da bir işaret. Biz yapacağımızı yaptık artık. Biraz da kayyum çalışsın deriz. Biz de biraz dinleniriz. <gülüyor> <deriz. gülüyor> Peki. Arda çok teşekkürler katıldığı için. Evet, son parça olarak Timi Euro'dan bir parça dinliyoruz. As Long As There Is You ismi parçaya seslendirecek. Bir Aralık Dünya Eatsik bağlamında Sevgili Arda Karapener ile konuştuk. Kırmızı kurdele yetkililerinden, kurucularından ya da çalışanlarından bir kişi artık açık adli dinleyicilerinde yakından tanıdığı bir isim. Tekrar teşekkürler Arda. Herkese iyi hafta sonları ile veda edelim. Çok teşekkürler. Güzel hafta sonları.